Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah ve sallallahu teale aleyhi ve sellem ve ba'du. Bununla alakalı Abdurrezzak'ın musannefinde rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Abdurrahman bin Samit radiyallahu Teala ann tarafından rivayet ediliyor. Efendimiz aleyhissalatu ve sellem buyuruyor. Kişi farz namazı kıldıktan sonra şayet nafile namaz kılmak istediğinde ya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 İkin namazında böyle bir şey yok. Çünkü orada farzı kıldığı mekanda kişinin dua etmesi, zikirleri ve tesbihatı orada yapması sünnettir. yeniden Ama orada öğle kalamaz. namazı gibi veyahut da işte akşam namazı veya yassı namazı ise böyle bir durumda kişinin yer değiştirilmesinin sünnet ve müstahap olduğundan bahsediliyor. Evet. Ki bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biraz önce bahsettiğimiz gibi Abdurrezzak'ın musannefinde rivayet edilen hadis-i şerifinden istillal ediliyor.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 tayiyatı okuyup, salli uğraşırken o an cemaat, imam namaza durmuş oluyor.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 E, şart koşulup koşulmaması sadece miktarının tesbiti ile alakalıdır. Mehrin eee gerekliliği ile alakalı değil. Evet. He mehir gerekli oldu, konuşuldu. Daha sonradan kadın hakkından feragat ederek mehrini kocasına bağışladı. Veyahut da aldıktan sonra onu bizatiy eline vererek hibede bulundu. Bu ayrı bir konu. O zaten mehrini alacağını almış veya bundan feragat etmiş olur. Ama böyle bir işlem yapılmadıkça koca borçlu, kadın da alacaklı bir durumdadır.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 Birçok ortaklılık şekli vardır. Bunlardan bir tanesi de mudarebe diye beyan edilen emek ve sermaye ortaklılığıdır. Nasıl? Ee, örneğin sizin ticarete kabiliyetiniz vardır ama benim ise ticarete kabiliyetim yok ama param vardır. Evet. Sizle bir ortaklılık kuruyoruz. Nasıl bir ortaklılık? Ben sermaye olarak size para veriyorum. Siz de sermaye olarak ortaya amelinizi koyuyorsunuz. Yani her iki taraf aslında bir şey koyuyor ortaya.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 eee uzunca konuşmalarımız e, söyleşilerimiz olmuştu. Evet. E, oraya tekrar etmektense oradaki işte gerek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 Evet. Yani bu bilinçte olmamız gerekir ve buna göre e, hareket et, etmemiz de gerekmektedir. Evet. Şimdi sualde e, diyor ki buna izin var deniyor ama buna izin veren kimsenin izin verme liyakatı var mı yok mu bunu bilmek gerekir. Yani buna dair yetkisi var mı? Var. Yoksa senin başındaki amirin ya ben izin verdim diyor ama tüzükte onun izin verme yetkisi yok. Bu olmaz o zaman.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 İkinci olarak kadının esnetike dair olan muamelesi caiz değildir. Velev ki onu yabancı biri görsün veya, veya görmesin. Bu ayrı meseledir. Bunları evet. birbirine karıştırmamamız gerekecektir. Evet. Şimdi burada kaşlarının alınmasına zaten fetva verilmiyor. Evet. Bunu yabancının görüp görmemesiyle alakalı evet. değil. Yok. Bunu belki şöyle algılanabilir. İşte kadının makyaj yapması.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 Evet. bu karıştırılmış olsa gerek ki o ifade özellikle evet, uygulanmıştır evet kısa bir aradan sonra inşallah tekrar birlikteyiz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 gibi yani bir şey yani Hı. harici olarak ihtiyacın dışında bir şeyini sokacak olursa oradan hades izahlı olursa su damayı olacaktır. Hı. Yani burada müsamaha tamamiyle ihtiyaç ile sınırlıdır. Evet. şimdiki yıkanırken bulunduğu ortamda işte büyük kova var, kazan var oradan dökülüyor ama imkan nispetince yani ne kadar sakınsa da oraya birkaç damla damlayabiliyor. Burada itirazı mümkün olmayan, kaçınılması mümkün olmayan konu olması hasre bile bu af kapsamına girecektir. Ama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 Burada bu meseleyi aslında özellikle temas ettik. Yani fazladan uzvu olan kimsenin o uzvuyu yıkaması gerekir mi? Veya da e, işte felçli olan bir kimsenin eee felçli olan uzvunu yıkaması gerekir mi? Usulde gerekeceği aşikardır zaten. Çünkü bütün vücut yıkanıyor. Abdestte ise abdestin şartlarında hissederlilik olma diye bir şart yoktur. Yok. Uzuv varsa o yıkanacak. uzvun bizzati kendisi mevcutsa ve o uzuv da abdest uzvuysa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 E, yıkaması mazereti var. Bu durumda bu kişi teğemmüm alsın yoksa abdest alıp da ayakları yıkamayı tehirmeyesin. Burada da şöyle bir kuraldan bahsedilir. Eğer e, suyun ulaştırılması yani yıkanması bir şekilde özürlenen bir kimse e, abdest huzurlarının ekseresini yıkayamıyor ise bu takdirde bu kişinin hali teğemmüme döner. Ama abdest uzuvlarının ekserisini yıkayabiliyor da bazısını yıkayamayacak bir durumdaysa ki bütün şartları zorladığı halde bu durumda yıkayabildiğini yıkar. Yıkayamadıklarına mes verme imkanı varsa mes verir. Mes verme imkanı da yoksa hiçbir şey yapmaz. O şekilde namazını kılacaktır. Hmm. Yani teğmüme intikal ekseriyetle irtibatlıdır. Yoksa bir uzuvun yıkanmaması ile alakalı değildir. Ama tabi bu genel hüküm böyle olmakla beraber ya ben zorlanıyorum ayağımı yıkamaya ben işte ayağımı yıkamayayım değil.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 Ve bu aktin bozulması artık ne tek taraflı sizin elinizdedir, ne tek taraflı benim elimdedir. Buna lazim-i akit derler. Hmm. Bağlayıcıdır. Eğer bir muhayyerlilik şartı koşmamışsak, yani bir opsiyon söz konusu değilse. Yine örneklendirelim. Ben bu bardağı size liraya satıyorum ama Sinan Hoca bana 3 gün mühlet ver, 3 gün içinde ben caya bilirim. Siz hmm. de kabulleniyorsunuz. Veya aynı şartı siz koşuyorsunuz, ben de kabulleniyorum. Bu durumda sizin açınızdan bu lazim değil.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 Ama yok ortaya bir para koyarak alet edevatı beraber almışlarsa mülk şirketidir o alet edevatta. Hisse ne kadarsa kardan hisse değil ama e, oraya Sermai. satın alırken kaçar lira ortaya koymuşlarsa ona göre o kalan mal da benim varisime veya siz öldüyseniz sizin varisiniz intikal edecektir. Efendim ben şirketi devam ettirmek istiyorum benim varisim. E, siz buna icbar yani mecbur değilsiniz. Yok babanız öldü.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 Ama bundan yapacağımız işten işte ben yüzde %60 alıyorum, sen %40 alıyorsun. Bu arz taleptir. Yani anlaşmadır ki bu olabilir. Peki bu %60 %40 elde ettiğimiz kârdaki oranı e, Demirbaş'a tayin ettirdiğimiz zaman onu satıp bölüştürmemizde de %60 %40 mı olacak? Hayır. Hayır. Orada mülk şirketi olduğu için ne kadar hissen varsa, ne koyduysam o kadarını alacağım. Anladım. Bu şekilde varisleri babalarının payına düşeni alırlar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 Yani, yani burada hocam amatör veya profesyonel çalması... Sonucu değiştirmeyecektir. Değiştirmeyecek. Ee, yani netice itibariyle bu caiz olmayan bir sistemse ki alimlerin genelinin caiz olmadığını dillendirmiştik delilleriyle beraber. Evet. Ee, fetva verilenin sadece tef olduğu, o tefte de zil olmamak kaydıyla... Bazı şafi fukasından bunu biraz daha genelleştirenler olsa da bunlar azınlıkta olduğu evet. e, genel olarak hakim olan görüşün müzik aletlerinin tamamının caiz olmayacağı. Hatta Mecmul Enhur'da var e, kişi bir tempo tutturarak işte bir duvara vursa veyahut da bir masaya vursa bile caiz değildir diyor. Hmm. Haklı aslında o, o e, müzik aleti de değil. Evet. E, mecburenhur ki müteka şerhidir. Orada bu ibareyi görebilirsiniz. Yani Hanefi mezhebe özellikle bu konuda e, ciddi anlamda bir çerçevesi dardır. O yüzden evet. bunu ben işte meslek olarak yapıyorum veyahut da işte hobi olarak, olarak yapıyorum. yapıyorum. Sonucu değiştirmez. Mutlak anlamda bunu da söyleyeceğimiz bunu yapmasın, bundan vazgeçsin diyelim. Ama daha detaylı bir bilgi istiyorsa vakti uzatmam adına diğer yani buna dair konuştuklarımızın dinleyebilir, öğrenebilir veyahut da fetva hattını arayarak oradaki arkadaşlarımızdan buna dair işte bu nedir, tam hükmü nedir, deliller nedir şeklinde onlarla da bu meseleyi paylaşabilirler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Rabbim hizmetlerinizi daim, daim eylesin. O cümlemize Rabbim ihlas versin inşallah. Allah razı olsun. Değerli izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. İsmail Derneği'nin sunmuş olduğu İlmai programından hepinize saygılar selamlar sunuyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.